Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi seçim satım aili lafı çok sık kullanılırdı bizim dönemimizde. Ama şimdi de tam onun içinde olduğumuz, rahatlıkla söylenebilir, de, de, terim kendini... Yeniletiyor. Yani eğik düzlem diye aşağı doğru gidildiği de kabul edilen bir eğik düzleme veriliyor. Bu durumda çok ciddi spekülasyon yapılan şeyler var. Biraz onlardan da soracağım sana. Öncelikle de Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da yılın ilk enflasyon raporu sunumunu bugün gerçekleştiriyor. Düşük yani... Tahmin yüzde 22,3 seviyesinde deniyor ama Birleşmiş Milletler'den bir başka raporda da Türkiye için yüzde 40'ın üzerinde hatta 45-47 öngörülmüş. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de fiyat ile ilgili olarak e, yavaş yavaş sağlayacağız, bilerek ani yapmıyoruz demiş. Bunun ne demek olduğunu da soracağım sana. <gülüyor> Bir de ilk defa duyuyorum çünkü böyle bir şeyi ben ve EYT haberleri meseleleri var yani erken emeklilik vaziyetleriyle ilgili ne zaman meclise gelecek ve EYT meseleleri var yani erken emeklilik vaziyetleriyle ilgili ne zaman meclise gelecek ve Ciddi spekülasyon yapılıyor. Onun üzerinde de EYT'linin hayalleriyle oynanıyor diyor. Mesela Garopayla Diyarbakır Milletvekili'ni söylüyor. Bir de bir dizi tedbir var bize. Seçimlere yönelik olduğu tahmin edilen ehliyet affı çıktı mı? Kapsamı nasıl? Trafik cezaları silinecek mi? Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanını silineceği ve 10 bin kişinin ehliyetinin iade edileceğini de söyledi. Yani tarihin en kapsamlı yani bu yapılandırma paketleri istersen mi? İstersen başlayalım çünkü tamam. benim şahsen de sinirime dokunuyor ama arada bir bana da geliyor tabii trafik cezası ve ben ödüyorum. Evet. Sonra evet. diyorum ki ya bu seçimler müşteri en son ne zaman ödedim bilmiyorum. Sonbaharda herhalde ödedim bir ceza. Bu seçimlere daha şu kadar var 8-9 ay yine af çıkartır ama Yani ıı, çıkartır çıkartmaz Şimdi bilemeyeceğim bir de ahlaken savunuyoruz vergi kaçağı mı, bilmem ne e, Ahlaken değil profesyonel olarak da yani iktisatçı e, olarak da e. E, Ama bir taraftan halaken de tabii bir yükümlülük yani bir ceza var kural var sen biliyor musun bu kuralı biliyorum e, Çiğnemişsin e, tamam ceza gelmiş yani ödüyorum sonuçta benim gibi bir sürü insan var çevremde de ödeyen. Ama belli ki benim çevrem başka bir de Türkiye'nin geneli başka. Ödemiyor millet. Ve bu sadece tabii trafik cezaları ile ilgili değil. Vergi cezalarıyla da bilmiyorum artık bu kaçıncı af. Prim işte ödenmeyen primler, vergiler vesaire Yani bu açıkçası yalanı o konulan kuralların hiçbir caydırıcılığı kalmadı. Burası açık. E şimdi tabii puan silmek kolay. Ne olacak? Onun şeye bütçeye bir maliyeti yok. Puanları sildi. Cezaları da olabilir. Ne yapacak bilmiyorum. Tümünü mi kaldıracak, indirecek mi? Vergilere gene kolaylık yani real olarak ödenmesi gereken vergi, cezayı bıraktım. Ana parası bile büyük bir ihtimalle bu enflasyonda en azyana uğruyor şimdi bu tabii ki yani senin başlangıçta girişte söyleydiği işte seçime gidiliyor Bunun da zaten kendilerinde büyük bir ihtimalle böyle onlar için zaten bir beka sorunu Çünkü iktidar kaybedilirse sorulacak hakikaten çok hesap var yani mesele ben benimde belge olmadan şeylere girmeyiyim Hani devlet ne kadar soyyul ne oldu kim soyydu açıkça kanunların çiğnendiği, diye mi vakalar yaşadık Hatana yasalım bile e, e, evet. Bunların herhalde bilmiyorum yani iktidar değişirse o zaman yargı gündeme getirecektir yargıda belki kendini daha üzgü seçecek yani bunun atmayın Beka seçimi olduğu kesin iktidar açısından onun için, Tabii ki biz, biz şimdi iktisat konuşacağız yani seçime giderken normalde popülizm dozu artar. Başka ülkelerde de olur ama sınırlı ölçüde olur. Bizde de hiç olmadığı kadar bir gelir pompalama ne pahasına olursa olsun seçimlere giderken ekonomi canlanmalı. Yani yüksek bir büyüme olmalı bu büyüme. Tabii ki o zaman istihdam yaratacak dolayısıyla. İstihdam da güçlü olmalı ve biz en azından iktisat cephe, ekonomi cephesinde seçime böyle gitmeliyiz. Tabii başka bir sürü hesaplar da var, hazırlıklar da var. Onlar şu anda bizim programın gündemi değil. Şimdi burada neler yaptıkları hakikaten dehşet verici hiç görülmediği kadar dediğim. Bir kere birincisi bu EYT meselesinde Tabii ki deller kendi açılarından aklılar önceden e, konulmuş bir kuralı ki dünyanın hiçbir yerinde yoktu yani yanlış hatırlamıyorsam 20 yaşı 20 yıl değil mi çalışma sonucu kadınlar emekli olabiliyordu yani düşün evet. bazı kadınlar 20-25 yıl evet. yaşları arasında herhalde çalışmaya başlarlar üniversiteyi bitirdiğini bile varsaysa Hadi 23 2425te 20 yıl 45 yaşında emekli e, olabildiğim bir dünya bir ülke ben bilmiyorum Avrupa'yı biliyorum böyle bir şey yok A, neden olmadığını erken da, yaşta yani. emeklilik e, evet, evet erken yaşta emeklilik. erkeklerde 25 bundan ben de faydalandım yani açık konuşayım ne yapayım yani devlet veriyorsa ya bu batırır bu politika devleti değil ben emekli olmayı ne fark edecekti ki neyse Sonuçta bu, bundan geri dönülmüştü en azından. Tamam gene bu hakları verelim ama bari devlet. Çünkü bu insanlar belli ki çalışacak gene. Ki, biz biliyoruz bir araştırma yapmıştık. Emekli erkeklerin neredeyse üçte ikisi çalışıyor kadınların daha azı. Ee, şimdi bu genç yaşa doğru yani emekli olamayınca Tabii ki çalışmaya devam ettiler. Ama emekli olsalar da çalışıyorlardı. E şimdi durup dururken o zaman devlet şey veriyordu. Nitekim öyle hala bir kısmı için. Şimdi bu kural neden konmuştu? Yani neden sıkılaştırılmıştı? Bu EYT çıkmıştı. Çünkü şeyin bir transferdir emekli maaşları. Bunu Sosyal Güvenlik Kurulu Nereden öder? O, o yükümlüdür ödemekle. E, çalışanlardan aldığı primlerden öder. Hem aslında çalışanlardan hem işverenlerden. O primler SGK'ya yatırılır. E, ondan işte sadece emekli maaş değil başka şeyler de öder. E, özellikle sağlık şeyleri destekleri. E, onu ödeyebilmesi için zaten giderek o Demirel'in ortalığı Hayatı işte bu şey biraz önce sözünü ettiğim düzen ileriye doğru götürüldüğünde öyle bir facia gözüküyordu ki 2001'de 1999'da hatta bundan vazgeçmemiz lazım dendi ve işte bu EYT'yi yaratan yeni kurallar kondu. Tamam emekli olabilirsin çalışma süreni doldurduğun zaman şu kadar prim ödemeli gün. Anam emekli maaşını alamazsın. Ne zaman alacaksın? E, şu şu yaşta gelince alacaksın. 55. O da aslında düşük bir yaştı. 50-55. Evet. Bu da Alpapada yok. Şimdi bu durumda bunları biliyorsunuz zaten kendisi söylüyordu. EYT'liler gösteri yapıyorlardı vesaire. Öyle şey olur mu diyordu. Bilmem ne diyordu. Katıyanlığı aklımızın ucundan geçirmeyin diyordu. Şimdi ...seçime yaklaşırken... o oranları belli... ...anketler belli... ...aa... ...büyük bir endişe ve panik... ...hakim öyle gözüküyor... ...göstermek istemiyorlar ama... Ee, ...ve tabii ki sonuçta... ...buradan başladı şimdi... ...bu ne olacak... E, diyor ki ben zaten biraz şeydi de gitti... ...bu Mart'ta ancak ödenebilecekmiş... ...çünkü yeni meclise sevk ediliyor... ...orada ne derse işi ağırdan aldılar... ...yani aklıma şurada geliyor... Yani bunu Şubat'ta da yapabilirlerdi. Şimdi öyle yapalım ki hem bunun enflasyonist etkisi ve şeyi e, gözükmesin tam olarak ama büyük bir rahatlama, bir, bir buçuk aylık seçime kadar, iki aylık büyük bir rahatlama sağlayalım. Sonra seçimi kazanırsak bakarız çaresine, kazanamazsak da iktidar düşünsün hesabı. Evet, bir çeş bir çeşit doping şeydiler, yani. Ayak sürdüler. Şimdi sonuçta bunlar ileriye doğru götürüldüğü zaman biraz önce söylüyordum SGK çalışanlardan ve onları çalıştıran işverenlerden para alıyor. Para topluyor. Bunlarla ödeme yapıyor. İşte sağlık sigortası, sağlık vasrafları ve emekli maaşları. Şimdi emekli maaşlarına 2,5 milyon kişi daha eklenecek. Ve giderek bu hızlanarak önümüzdeki yıllarda artacak sayısı. Şimdi bunların TKK'nın zaten şu anda kendi topladığı parayla zaten veremiyordu. %2-3'üne mi yakın ne bir milli gelirin bütçeden transferle atacak tüm harcamalarını yapabiliyor. Tabii ki bu açık artacak yani bütçeden transfer şeyi artacak ve giderek büyüyecek. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama nezd ekmek istiyor. E tabii öyle bir gelir pompalaması ve iç talep artışı ortaya çıkacak ki, "Görüyor musunuz?" diyecek istihdam artıyor, işsizlik düşüyor. O ondan sonra herkes hayatından memnun, bütün ertelenen ödemeler vesaire. Çünkü bu bir de çarpan etkisi yapar. Yani uzun lafun kısası iç talebi bir bu kanaldan ciddi pompalıyor. İyi bu bunla yetmiyor. İnşaat şu anda durgunlukta. Çünkü öylesine fiyatlar yükseldi ki artık satışlarda ciddi düşüşler var. Arsa da tabii ona göre kısılıyor çünkü müteahhitliği satamıyorsa yapmış bir site satamıyor istediği gibi. O zaman ikinci bir siteye girişir mi? Girişmez, girişmiyorlar bir tekim. Orada da bir durumunluk var. Onu da canlandırmak için türlü gene bir takım ayrıntılar, teknik ayrıntılara girmeyelim Özellikle banka krediler üzerinden düşük faiz işte bir kısmını devlet nasıl ödeyecek o da belli değil ama öyle bu şeyler politikalar uygulamaya başladılar. E şeye malum sağ olsun Cumhurbaşkanımız zaten bir yüzde 25 zam yapılmıştı bir yüzde 5 de o koydu yüzde 30 asgari ücrette de şu, Şubat'ta zanlı ücretler gelecek Ve ikinci yarıda büyüme yüzde üç küsurlara düşmüştü üçüncü çeyrekte. Dördüncü çeyrekte de bizim dün yayınladığımız Betam tahmininde yine 3,7 virgül yanlış hatırlamıyorsam böyle gözüküyor. Yıllık bu. Fakat çeyrekten çeyreğe yukarı doğru yönünü çevirdi. Başka finansal göstergeler de bunu gösteriyor. Yani sonuçta bunu elde edecek iktidar. Yani iç talebi canlandırarak nispeten canlı bir ekonomiyle, yüksek büyümeyle e, seçimlere gitmeyi başaracak. Şimdi bu o kaybettiği oyları geri alır mı? Çeşitli söylentiler var. Kararsızların önemli bir bölümü eski AKP seçmeni. Henüz karar veremezler. İşte, i̇ktidarın bu ekonomiyi bu hale getirmesinden son derece gayri memnunlar ama İşte muhalefete de oy vermeye daha karar verememişler falan. Bütün mesele bunları geri kazanmak. Bunu başarabilir mi? Başaramaz mı? İşte %40 civarında bir oyu var. Daha doğrusu %42-43 gözüküyor MHP ile birlikte. Tabii MHP'nin oylarını bu arada ne oluyor bu son cinayet skandalından sonra ve onu örtbas etmek için Harcanan çabalardan sonra o da ne olacak onu da bilmiyorum ama uzun lafın kısası hani öyle bir noktadalar ki görüyorlar hiçbir şey yapamazlarsa bu iş böyle giderse bu ekonomi cephesinden de bir seçmende memnuniyetsizlik azalma olmayacak hatta belki artacak onun için ekonomide iç talep üzerinden müthiş bir canlanma yaratmanın peşindeler. Şimdi bu tabii başka bir şeye de yol açacak. Zaten o son dönemde 2021'de ve 2022'nin ilk yarısındaki yüksek büyüme Türkiye 3 yıl 2018, 2019, 2020 çok düşük büyümeyle bir düşük büyüme patikasına hapsoldu adeta Türkiye ekonomisi. Ya yani %2'yi bile bulmadı ortalama yıllık büyüme. Ki %6-7 büyüyen bir ekonomiydi öncelikle yıllarda bu gene hiç talep pompalanmıştı 2017'de. Hatırlarsanız çünkü referanduma gidiyor. Sonra seçim gelecek 2018 referandum kazanılınca. Ama uzun lafın kısası bu tabi işsizliği de arttırdı. Yoksulluğu arttırdı vesaire. Şimdi bu yüksek büyüme 2021-2022 böyle hani yeni... Model ilan ediyoruz, şey iktisatçılar anlamazlar, liberal iktisatçılar. Bu öyle bir model ki yeni Türkiye modeli bir taraftan işte kur düşüyor, Türk lirası yerlerde sürünüyor, enflasyon artıyor. Ama siz bunu aldırmayın, ihracat çekişli bir büyümeye geçiyoruz, nitekim başlarda büyüme de arttı. Türk malları ucuzladı çok büyük ihracat olacak ithalat da kısılacak çünkü yabancı mallar bağlandı bu sayede cari fazla vereceğiz bunu şimdi hatırlayan kaldı mı kendileri de artık bunu söyleyemiyor söyleyemiyorlar çünkü devasa bir cari açık ortaya çıktı bu iç talep esas iç talep ağırlıklı özellikle son bir yıldaki büyüme artık ihracat çekişli olmaktan çıktı iç talebe doğru gidiyor Bu önümüzdeki aylarda daha da beter olacak. Yani cari açık daha da artacak. Şimdi diyecek ki dinleyiciler hocam cari açık bu kadar artıyorsa yani cari açık ne demek? İşte senin kazandığın dövizden daha fazla döviz harcaman lazım demek. Dışarıdan ithalat almanın içinde bu kadar milyarları milyarlar dolarları bulduysa cari açık ve büyüme eğilimindeyse e, bu nasıl dönüyor bu çağın? E nasıl dönüyor? E rezerv de yok Merkez Bankası'nda. Onları da bitirmişlerdi hani. E ne yaptılar? Dışarıdan para buldular. Evet, Suap denen işlemler. Yani, şey. Suap şey işte bir 10 milyar yolladı Putin o şeyin üzerinden Neo Akku'yu nükleer santralinin şirket getirdi bir 10 Hı. milyar. Ruslar geldi. Onun tabii Putin talimat verdiği için değil. Ukrayna Rusya Savaşı Önemli ölçüde şey sayıları müthiş arttı. Gayrı menkule konuta satın alan konut, satın alan yabancıların payı da büyük bir artış var. Yani İtalya'da falan dehşet, oldu kazan kaynıyor. Neyse, suçta bu paraları buluyorlar. E bunlar borç. E borç diyor, bunlar bizim yakın dostlarımız, Körfez şeyleri, Putin. Ondan sonra Azer evet, Can, Biz bunları evet. öderiz ödemeyiz Sonra hele biz seçimi kazanalım Sonra düşünürüz e, Kazanamazsak ne olur Onu pek düşünmek istemiyorlar herhalde ama Akıllarını bir türlü kazanamazsak O zaman şey düşünsün diyorlar Altını masa iktidara gelecekse o Altını masa ya Bunlar Bu paraları isterler onlardan Onlar düşünsün diyorlar Yani öyle bir cendereye sokuldu ki Türkiye ekonomisi, hani benden sonra tufan hesabı, ee, o noktadayız, onun için dedim. Yani çok gördük seçim Türkiye'de, bizim kuşak çok seçim yaşadı. Seçimden önce bu tür popülist politikalar, yani işte makro dengeleri bozucu, enflasyonu arttırıcı, cari açığı arttırıcı vesaire yani Bu tip politikalar uygulandığı zamanında da. Sonra işte bazen bir bedel ödenerek kaydırıldı, şey etildi, halledildi. Bazen dışarıdan konjonktürün yardımıyla daha hafif bir bedelle çıkıldı. Ama bu seferki hakikaten geçmişte yaşadıklarımızdan çok farklı. Ee, bu ee. ortamda tabii enflasyonu da gündeme getirdin. Ya Allah aşkına Merkez Bankası'nın zaten kaç bilmiyorum, 7-8 yıldır koyduğu hedefler yıl sonunda böyle olacak dediği Hedefleri bir kere bile tutturamadı. Ve evet, tamam. her yıl işte Ocak'ta bir hedef koyar. Sonra Nisan'da bir daha bir hedef koyar. Tabii daha yüksek. Onu tutturamadığını görünce. Sonra Eylül'de tekrar Ekim'de bir hedef koyar. Ve aynı şey olacak. Yüzde yirmi komik tabii. Yani profesyonel bu işi takip eden, konu üzerinde, enflasyonun üzerinde çalışan parasal iktisatçı meslektaşların da Hep tahminleri %40 ile %60 arasında. Evet, birleşmiş 60, Milletler'den abi, de öyle gelmiş. Peki %40. Seyfettin bir, bir şey sorayım. Ee, bu Bakan Nebati'nin söylediğini nasıl görünüyorsun Yani şu an bunları yakaladığımız için fiyat istikrarıyla ilgili enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş ani yapmıyoruz bilerek sağlamış olacağız dediği öne sürülmüş bugün AK Parti milletvekillerinin söylediğim popülist yani seçim sahtı mailinin ekonomi politikalarıyla tutarlı bir söylem çünkü evet. zaten aksine söylesin hiç inandırıcı olmazdı çünkü enflasyonu hızla aşağı çekmek istiyorsan bu talep şişirmesine önce son vermen lazım içeride onun için bütün bu gelir yaratıcı politikalarına fren koyman lazım. Dolayısıyla o bakımdan haklı enflasyon nasıl düşüş şeyine girdi yıllıkta yani. E çünkü çok uzun süredir onun etkisi bu dışarıdan buldukları paralarla bir sadece o değil ama bir dışarıdan buldukları paralar sayesinde Onları da satıyorlar çünkü arka kapıdan yani cari açık demek döviz talebi döviz arzundan daha fazla demektir. E, o zaman kur artar. Neden artmıyor? Çünkü bu ekstra talebi döviz talebini dışarıdan buldukları borçlarla veya gelen paralarla karşılıyorlar. Bunu arka kapıdan satıyorlar. E, onun için döviz kuru durunca belli bir yerde stabilize olunca seviyede e, o zaman artık o kanaldan gelen fiyat baskısı ortadan kalktı Ama hala bir dinamik tabi var çünkü özellikle üretici fiyatları bunu artık herkes ezberledi tüfenin gene Türkiye'nin tarihinde görülmemiş ölçüde üzerine çıktı. E, hep dalgalanır bazen tüfenin çok üzerine çıkar özellikle kur şoklarında sonra hızla aşağı inmeye başlar tüfeyle bir noktada kesişir Yani tüfenin dalgalanmaları daha yumuşak, tüfeninkiler daha büyük dalgalardır. Şimdi öyle bir dalga geldi ki üfede %150 falan oldu. Sonra o da düşmeye başladı ama hala tüfeyle büyük fark var. Ben bizim araştırmalarımız nedeniyle firmalarda da son aylarda üreticilerle konuştuk. Büyük zorluk çekiyorlar maliyetlerini fiyatlara yansıtmakta. Bir, bir kere geçen dönemden bahsediyorum şeyden çekiniyorlar iktidardan çekiniyorlar. çünkü Çünkü de şeyi söylemiyor yani enflasyonu tamam döviz kurunu tutarak aşağı yönlendirdin ama bir de üstelik sopayla değil mi şey yapıyorsun. Eee evet, tüket ederken tüketici fiyat endeksini kastetmiyorsun. E, bunun evet, da tabii etkisi oluyor. Yani O bir başka problem. İktidar değişti diyelim 14 Mayıs'tan sonra. Hazirana geldik. Bir şey enflasyon var. Birikmiş bir enflasyon var. <gülüyor> Onu evet. yani şeyi bıraktığın zaman piyasayı serbest bıraktığın zaman ki bunlar şimdilik müthiş bir cender altına aldılar. E, orada da firmalar eğer en azından talep olduğunu görürlerse fiyatlarını artıracaklar Yani iktidar neyse bile aslında önce enflasyonun bir yükselmesine şahit olabiliriz. Tabi kurulu olacak. ayrı bir tartışma konusu. Orada nasıl bir politika izlenecek? Ama bizim de ıı, tavsiyelerimiz ıı, sordukları zaman söylüyorlar ıı, iktisatçılar da meslektaşlar. Yani çok ser, enflasyonda çok sert bir iniş stratejisi uygulamayın. Bu halefete deniliyor bu. <gülüyor> o zaman ancak bu Türk lirasının çok hızlı değerlenmesiyle olur. Bunu 2001'den sonra yaşadık. Orada çok hızlı bir dezenflasyon oldu. Hatırlarsanız 2006'da yani %50-60'larda 60'lardan %67 seviyesine indi ee, enflasyon. 4-5 yıl içinde. Ee, bu, bunun da başka mahsurları ve sorunları var. Ee, yani Açık radyo dinleyicileri de bilsin ki bir mucize ekonomilerde, ne yani yazık ki ekonomide mucizeler olmuyor. Yani i̇ktidar değişsin tabii ama yeni iktidar da, da, da yani enflasyon %5-6'lara düşürmek kolay olmayacak yani. Evet, yani tam anlamıyla bir eğik düzlem seçim satımı aili ve Mesela bu EYT meselesinde de söylendiği gibi en mesela 90, 1999 yılına çekilmesi isteniyor. Yani EYT'lilerin miladının 8 Eylül 1999'da 31 Aralık 1999'a çekilmesi isteniyor. Çünkü 99'da hem körfez depremi hem düzce depremi oldu. Ve bu açıdan EYT'lilerin yürürlük tarihini 31 Aralık'a kadar işe girenler anlamında değiştirmeyi öneriyoruz demişti Garo Paylan. Çünkü EYT'linin de hayalleriyle oynanıyor demişti. İşte burada yani, büyük bir sorun var. Tabii benim bir yakın meslektaşım, genç hatta öğrencim benimle, Betal'da çalışan onu da doldurmuştuk. Çünkü öğrencilik sabahında girmiş sigortalı bir işe. Onun için gün sayısı doldu. İşte yani işte o girdi bu şeye, furyaya. Emekli oldu. Ee, ona şeyi sorulduğunda e, e-te çıktı ne düşünüyorsunuz dendiğinde şu cevabı verdi Çok hoşuma gitti. Çıktı. Tekrarlıyorum benim için iyi oldu, memleket için kötü oldu. <gülüyor> Çok ilginç evet yani bunu da pohte bu işte şey şey yani. edebiliriz tabi ki EYT'ler kendi açılarından atlılar ama e, memleketi onlar mı kurtaracak fedakarlık yaparak bunun yöneticilerin yani bu EYT şeyi, şunu da gösteriyor pek çok şey söylüyor ilahide çok ciddi e, sorunlar yaşayacağız buna dair büyük bir ihtimalle bunun bedelli şeyleri ödeteceğiz bizim çocuklara ödeteceğiz Onlar evet. emeklilik çağına geldiği zaman yani bunu da bilelim başka çünkü nereden bulacaksın havadan para gelmeyeceğine göre tek krizinden zembille dolar yağmayacağına göre e, öyle olacak ama e, şeyi de gösteriyor bu işte bireysel olarak bireysel çıkarlarla aslında bir bütünün toplumun refahı açısından, gelen refahı ve adaleti açısından çıkarları çok ciddi çelişebilir bazı noktalarda. Evet, bir sistem değişikliği ediyor. bitiriyoruz, süreyi doldurduk ama bir sistem değişikliğine kuvvetle ihtiyaç olduğu aşikar e, bu seçim, seçim satımı halindeki ekonomik gidişatı takip etmeye devam edeceğiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Diliyor. Görüşürüz. Görüşmek üzere.